Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün kardeşlerimizin, Müslümanların üzerine olsun Rabbimin lütfu inayeti, yardımı, sıyaneti üzerimizden eksik olmasın Geçen dersimizde son olarak eee Adeta genel geçer bir yasa mahiyetinde ki 46. ayet-i kerimede almıştık. kus suresinin diyor ki Estaizu billah من عملة صالحا nefsi Kim salih iş yaparsa iyi iş yaparsa kendisine yapmış olur. Ve men أساء faaleha, Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapar. وما ربك بظلامل Rabbin Kullara zulmetmez. Burada iki tür insanın iki tür amelinden bahsedilir. Allah'ın burada kullara zulmetme işi de bu iki tür amelde bulunmakla alakalıdır. O halde bu nasıl tecelli eder? Salih amel işleyene salih amelinin mükafatını eksilterek zulmetmez. Kötülük yapana da yaptığı kötülükten fazlasıyla ceza vererek Zulvetmez. Buradaki zallam kelimesi mübalağa tipidir. Yani asgarinin de asgarisi denilecek bir ölçüde ne mükafatı eksik verir ne de cezayı fazla verir. Hatta cezayı ham olarak fazlasız verdiği halde bazı günahların cezasını lütfu keremiyle affedebilir, iman şartıyla. Bazılarını daha az cezalandırabilir, bu da onun lütfu keremi'dir. Veya hiç cezasını vermeyebilir, tövbe zaten günahlarını affeder. Gelelim salih ameli işleyenler cebhesede, salih ameli işleyenlere de hak ettikleri diye bir şey söz konusu değil. Allah amelimizin mükafatını vermesi bile onun lütfu ve adaletidir. Fazlasını vermesi de onun lütfudur. Niye biz amelin, salih amelin karşılığını hak ediyor, görünüyoruz? Görünüyoruz diyorum. Niye görünüyoruz? Çünkü Cenab-ı Allah böyle taahhüt etmiş. Dileseydi, efendim beşeri yasalar da hukukta olduğu gibi İyilik zaten diyor senin vazifendir iyi bir vatandaş olmak, değil mi? Sistemlerin yasaları, hukukları iyi vatandaş olmak zaten vatandaşın vazifesidir. Ama kötülük yaparsa da onu cezalandırırım diyor. Cezanın da ne kadar adil olduğu ayrı bir tartışma konusu. Beşeri yasalarda. Dolayısıyla insan bu vaziyette olmakla birlikte Cenab-ı Allah bu e, üç tane temel hükmü belirttikten sonra insanın dünya hayatında iyi ve kötüye karşı tutumunu ve bilhassa Müslüman olmayanın, kafir insanın tutumunu dile getirmekte. 49. ayet-i kerimede. Aa, evet 49. ayet-i kerime. Tabi daha sonra ile yürebbu il diye ayet-i kerimeler de geliyor. İrtibatlarımız oradan itibaren böylece devam ediyor. Allah'ın üzerinde de durarak ifade elindeyse e, vaktimizden iktisar etmek adına doğrudan 49. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Diyor ki Cenab-ı Allah e, insanın burada bahsedilen insan durumu ondan sonra kıyamet diye devam ediyor. Ve insanın bilhassa gayrimüslim insanın, müslüman olmayan insanın tutumunu açıklıyor. Bugün göreceğimiz ayetlerin ilki olan 9. ayet-i Diyor ki لا يسم الإنسان من دعاء الخير. İnsan hayır istemekten bir türlü usanmaz. Müfessirlere göre buradaki insandan kasıt kafirdir. Hayırdan kasıt da Dünya malı ve mülküdür. Yani buna göre ayet-i kerimenin bu bölümü kafir kimsenin dünyaya karşı aç gözlülüğünü dile getiriyor. Onun için diyor insan yoksa burada Allah'a dua eden bir insandan bahsedilirmiyor. Allah'a ibadet eden, hayır ibadet etmekten usanmayan bir insandan bahsediliyor. İbadetin lezzetine vardığı için ibadete doymayan Duanın, dua etmenin Allah'a yalvarıp yakarmanın önemini ve lezzetini, zevkini bildiği için dua edip yalvarıp yakarmaya doymayan bir kuldak bahsedilmiyor. Burada diyor ki insan yani kafir kişi hayır istemekten bir türlü usanmaz. Burada bu insan kelimesinin kafir anlamında kullanılması vesilesiyle bir açıklamada bulunmalar. Kur'an ilimlerinden birisi de vücuh ve nezair dediğimiz ilimdir. Bu ilim lafzan aynı manaları kullanım yerlerine göre değişen değişik manalarda kullanılan kelimelerin nerede hangi anlamda kullanıldığı üzerinde duran bir tefsir ilimlerinin bir dalıdır tefsir usulü dediğimiz veya ulûmü'l-Kur'an dediğimiz Kur'an ilimlerinin bir ilmidir. Ve bu insan kelimesi bir yerde Adem anlamında kullanılır. Mesela. Bir yerde cins olarak bütün insanlar hakkında kullanılır. Kim yerde mümin insan hakkında kullanılır, kim yerde kâfir insan hakkında kullanılır. Daha başka manalar hakkında da şu anda hatırlıda yok, kullanılmış olabilir. E bu vücuh ve nezair ilmi bununla uğraşır. Ruh kelimesi buna bir başka örnektir. Kim yerde İsa aleyhisselam, kim yerde Cebrail aleyhisselam, kim yerde bazılarına göre ruh adındaki bir melek, kim yerde insan ruhu, kim yerde manevi varlık gibi anlamlarda kullanılmıştır. Aşağı yukarı ruhun Kur'an-ı Kerim'de 15'in üzerinde ayrı kullanımı var. Ayrı manada anlamda kullanımı var. Şimdi burada da insan kelimesi cins insan anlamında değil, insan türü hakkında değildir. Mümin hakkında da değildir. Kafir insan hakkında. O hayır kelimesine gelince, hayır kelimesi de birkaç vecihli yani birden çok anlamda kullanılmış bir kelimedir. Arap dilinde de böyle kullanılmıştır bu kelime. Hayır Arap dilinde aynı zamanda mal-mülk anlamındadır. Mal-mülk anlamındadır. Burada da mal anlamında, mülk anlamında kullanılmıştır. İşte kafir insan dünya malını, mülkünü dilemekten, istemekten veya onun peşinden koşturmaktan bir türlü usanmaz. Ama ve in mesehü şer. Bu sefer şer kelimesi burada bildiğimiz hayrın mukabilidir. Mal anlamındaki hayır değil, iyilik anlamındaki hayrın zıttıdır. Ve eğer ona şer yani kötülük dokunacak olursa. isabet ederse de değil, dokunacak, temas edecek olursa ve usun kanut. Derhal alabildiğine Ümitsizleşi verir. Zaten yeus ve kamut ümitsizliğe düşmek anlamındadır. İkisi de mübalağa kipinde hem aynı anlamda aşağı yukarı eş anlamlı ümitsiz anlamında iki kelime kullanılmış. Hem ikisi de mübalağa kipiyle kullanılmış. Şimdi Yafir'in bütün umudu, bütün emeli, bütün hesapları, kitapları Dünya saadeti ve onun için her şeyin başı ve kaynağı mal mülk olduğu için o konuda kendisine herhangi bir şer bir zararla karşılaşacak, gelecek olur ve karşılaşacak olursa onda ümi namına hiçbir şey kalmaz, her şey tüken, biter orada. İşte materyalizm belası budur. Öyle bir Evvela insanda ümit diye bir şey bırakmaz. Ümidi kalmayan bir insan niye yaşasın ki? Ama mümin öyle midir? Mümin her lahzada Allah'ın rahmeti içerisinde adeta dönüp durduğunu idrak ediyor. Onun idrakiyle yaşar. O rahmet onun için. Makasında da geleceği adında da bir ümit rahmeti. Ümit var kılar. Dolayısıyla müminin ruh haliyle kafirin ruh hali arasında da çok büyük farklar var. Fiyas edilmeyecek kadar üstünlüğü. Başkalarına göre son derece olumsuz bir vaziyette, sefil hatta bir vaziyette görülen bir müminin onun ruhunun derinliklerine inildiği vakit, duyguları anlaşılmaya, idrak edilmeye çalışıldığı vakit, büyük bir mutluluk içerisinde olduğunun hissedildiği halinde materyalizm ve materyalistler inanın bunu anlayamazlar, idrak edemezler. Şimdi bu insanın ruh hali karşı karşıya kaldığı ve içinde bulunduğu umduğu veya vakada bulunduğu maddi vaziyeti ve şartlarıyla değişebiliyor. Velain ezaqnahu rahmet minna min ba'di darrâ' basatuh. Buraya geçmeden önce Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın bir duasını zaman zaman sırası geldikçe hatırlatıyoruz. Önemli bir duadır. Müslümanın dünya musibetlerine karşı sırf dünya ile sınırlı olan musibetlere karşı tavrını anlatması açısından da önemlidir. Yürek Ali ve duasında Allahümme la tec'al musibetenâ fi dininâ. Allah'ım bize musibet vereceksen dinimizde verme. Musibeti dinimizde musibete uğratma bizi. Dinimiz sağlam durdukça ve dinimizle biz sağlam hayatta kaldıkça diğer musibetler elbette istenmez. Fakat onlar bir şekilde teselli bulunur. Bu işin ahireti de vardır. Allah'ım bu musibetimizde bize ecir ver diye dua etmemizi de öğretmiş Peygamber Efendisi Allah'a. Allah'ım uğradığımız bu musibette bizi ecirimizden mahrum bırakma. Hatta ondan hayırlısını ver. Bu kaybettiğimizden hayırlısını ver. Sonradan Peygamber Efendi'mizin hak zevceleri arasına katılmak şerefine nahi olan. Umseleme kocasını kaybettiği vakit Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona taziyeye gittiğinde ona böyle öğretmişti. Allah'ım bu musibetimde bana ecrimi mükafatımı ver ve bana benden aldığından hayırlısını versin. Umseleme diyor vallahi Resulullah telkin ettiği için bu duayı yapıyordum ama vefat edenden, eden kocamdan daha hayırlı kim olabilir düşünemiyordum. Sonradan Cenab-ı Rabbül Alemin beni ezvacı tahirat arasına girmeye nasip etti. Girmeye, girmeyi müyessirat. Dolayısıyla müminin musibetler karşısındaki tavrı bu. O musibeti veren Allah onu unutturmaya da ondan hayırlısını vermeye de kadirdir. Onun için mümin dünyevi Fırtınalarla, musibetlerle yıkılan göksüz bir sarmaşık gibi değil. Mümin kökleri de yerde sağlam, dalları da semalara doğru yükselen yüce bir kişiliğin örneği. Bunu Allah kimseye vermesin deriz elbette. Kendimize de başkasına da hiçbir mümine musibet vermez. Fakat mümkün değil ki dünya hayatı budur. Musibetler imanımız nisbetinde belki bizi daha çok ayaklar. Onun için müminin hayata bakışı esen rüzgarla bir oraya bir bu tarafa eğilerek bükülerek değişmez. Mümin imanı sayesinde hayatta sapasağlam durmasını bilen bir insan. Ayete devam edelim 50. ayet-i kerime. Ve eğer biz ona başına gelen bir darlıktan, bir sıkıntıdan sonra bir rahmet tattıracak olursak, nezdimizden bir rahmet tattıracak olursak, le yu le Şu bak. Elinden alınırsa ümitsizliğe kapılır. Ama Allah'ın lütfuyla Allah tarafından ona bir rahmet tattırılacak olursa bu benimdir. Yani ben zaten bunu hak ediyorum der. Allah Allah. Bu nasıl yüzsüzlük? Bu ne kadar had bilmezlik? Biz neyi hak ediyoruz ki bu benim olsun? Benimdir. Zaten ben bunu hak ediyorum. Allah beni sevdiği için, benim yaptıklarından razı olduğu için aşağı. Allah küfre zulme razı olur mu? Ben bunu zaten hak ediyorum der. Ve <gülüyor> ma Üstelik kıyametin kopacağını da zannetmiyorum. Az önceki ayet-i kerimede yani 49. ayet-i kerimede sözü geçen insanın kafir insan demek olduğunu, kafir kastedildiğinin bir delili de bu ayet-i kerime. Ve ben kıyametin bir gün gelip kopacağını Dolayısıyla herkesin hesaba çekileceğini ve bu arada benim de yaptıklarından ötürü hesaba çekileceğimi zannetmiyorum. Hatta bu ayet-i değil dine devam ediyor. Ol da diyor. Ve ne ila ilâ rabbi. Diyelim ki parazâ. Rabbime döndürülecek olursam zaten benim onun yanında daha alacağım çok iyiliklerim var. Hayda. Nereden geliyor bu güven? Bu kendinden emin oluş. Neye dayanarak? Elindeki delilinle belgenle, belgen Bütün belgesi az önce geçici olarak kendisine verilecek olursa diye söz edilen bir takım iyiliklerdir. Bunlar bana verildiğine göre ahirette de zaten ben iyi bir konuda olacağımın delilidir. Zaten dünyada e, beni iyi görmeseydi bana bunu vermezdi ki diyor. Bu kafir mantığıyla bazı zayıf imanlılar da kuzağa düşüyebiliyor. Senelerce önce birisi ayaküstü, koruyor. Hocam diyor tamam diyor sen iyi İslam'dan bahsediyorsun, bir bizden büyüktü bir ömür dünyada. Sen İslam'dan bahsediyorsun, hoş, güzel de dünyanın en geri ülkeleri hangilerindir? Niye biz bu kadar geriyiz? Başımızda diktatörler var, şunlar var, bunlar var sayıyor. İşte Mısır'da bu var, burada bu var, burada bu var. Bu niye o zaman madem Müslümanız en yüksek olmamız gerekiyor diyorsunuz? Niye değiliz? Ben ona dedim ya bu sorunun cevabı çok olur ama kısaca söyleyeyim. Biz Müslüman mıyız ki yükseklikten bahsediyoruz? Kendi kişisel imanımızı tutamıyoruz. İmanımızın vakada karşılığı var mı? Bunu koyabiliyor muyuz? Gösterebiliyor muyuz? Hayatımızdan imandan ne kadar eser var? Her birimizin senin benim karşında adam onu ya işte biraz insan hicap duyuyor, tam olarak söyleyemiyor. Zaptan ne eser var hayatımızda? Gerek bireysel hayatımızda, gerek ailevi hayatımızda, gerek ekonomik hayatımızda, sosyal hayatımızda, ahlaki hayatımızda, siyasal hayatımızda, maddi ekonomik ilişkilerimizde, her türlü muamelemizde. Ne kadar İslam var? Ondan sonra kalkacağız. Yok efendim söyleyeyim biz Müslüman olduğumuz halde geri kaldık mı diyeceğiz. Hem Müslüman olmak fert ve toplum olarak hem de dünyada hesaba katılmamak mümkün değildir ki geriliğin bir manası da budur. Geçelim. Dolayısıyla gafirin mantığına göre eğer ben dünyada iyi durumdaysam ahirette de iyi durumda Bu mantığa göre efendim söyleyeyim ister Hristiyan görünsünler ister Yahudi görünsünler hatta ister inekperest olsunlar ister Tanrı tanımaz olsunlar hiçbir şeye inanmasınlar Hemen söyleyeyim Avrupa'dır, Amerika'dır vesaire bugünkü standartlarda güçlü kabul edilen ülkeler ve onların insanları cenneti doldurmaları gerekiyor. Yok Allah'ın ölçüleri ile bizim ölçülerimiz bu manada daha doğrusu İslami ölçü kullanmayanların ölçüleri birbirini tutmaz. Onun için ayet-i kerimenin devamı da böyle geliyor. <gülüyor> Durum ne olursa olsun biz kafirlere yaptıkları amelleri ne yapacağız? Haber vereceğiz. Onları haberdar edeceğiz. Yapıp ettiklerinden. Haberdar edecek ki biz niçin böyle azaptayız? Biraz sonra uğrayacakları azap, başlayacak olan azaplarından dolayı bir itirazlarının itirazları olmasın. itirazların önü kesilsin. وَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِنُوا Yemin olsun biz kafirlere dünyadayken işlediklerini, yaptıkları amelleri haber vereceğiz. Niye haber vereceğiz? Çünkü unutmuşlar. Unutmuşlar. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَل۪يذٍ Ve and biz onlara pek kalın, ağır, kaba Haşin korkunt bir azabdan, azabın bir bölümünü onlara ne yapacağız? yapacağız? Yine inkar eden kafir insanın nimete mazhar olma haliyle alakalı devamında Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ve anne alal insani a'rada aslında tam aksi olması gerekiyor. Gerek ayetin bu bölümünde anlatılan durum gerek ikinci bölümünde zikredeceğimiz. Biz insana bir nimet ihsan ettiğimiz zaman yüz çevirir, araba başka tarafa döner. Bana bir yanbiri, yan da çizer gider. Ve eğer ona kötülük isabet ettiği zaman alabildiğine dua eder. Bu son derece gelişmemiş küçük çocuk zihninin veya küçük zihinlerin işi. Küçük zihinlerin işi. Küçük bir çocuğa vereceğini verdiğin zaman der, halk kapar. Ondan sonra belki fırlayıp gider. Bu da yetkin olmayan bir gelişmemiş kişiliğin tutu. Dafir'in imanı olmadığı için imani değerler çerçevesinde de kişiliği gelişmemiş. Onun için. İnsana diyor biz nimet ihsan ettiğimiz zaman o, o nimeti unutur. Ondan yüz çevirir. Yani o nimetin sahibini görmez. O nimetin sahibine de şükretmez. Yüz çevirir. Ve yan sözü çizip gider. Uzaklaşır gider. <gülüyor> kötülük isabet ettiği zaman bu sefer. Geçici bir süreliğine maalesef. Aklı başına gelir gibi olur. Başına gelir gibi olur. Alabildiğine dua eder. Niçin? Çünkü o sıkıntısını sahip olduğu malın, mülkün, mesairenin, yakınlarının, uzaklarının ondan uzaklaştıramayacağının idrakindedir. Onun için Allah'a uzun uzun dua eder. Tekrar. Hani başka ayetlerde zikredildiği gibi. Gemide fırtınaya tutulan kafirler gibi. Ya Rabbi bizi bu fırtınadan kurtarırsan şöyle olacağız, böyle olacağız, şöyle iyilik yapacağız, böyle iyilik yapacağız. Ama diyor onu karaya çıkardıkları zaman, onları çıkardığımız zaman bir Bakarsın ki derhal Rabbilerine ilk koşmaya başlamış olurlar. Şimdi surenin başını hatırlayalım. Sureta baştan itibaren ifade elindeyse kafirlerle bir muhasebe, bir hesaplaşma hatta adeta ayetler özelinde veya çerçevesinde bir İtikadi Savaş Suresidir. Çünkü gerçekten bu surede iman lehindeki deliller, mümin lehindeki deliller, buna karşılık küfür ve inkara karşı onun aleyhindeki çürütücü, reddedici deliller muhteşem bir şekilde ortaya atılmış Üffara karşı son deliller bu az önce gördüğümüz ayet-i kerimeler. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a cenab Allah hitap ederek Mekkeli müşriklerin şahsında kıyamete kadar gelecek ve bu karaktere sahip, bu sakîm, bu aşağılık karaktere sahip, bu maddiyatı aşamayan ruh çöküşüne sahip bu karakterlere çökmüş ruh haline sahip insanlara gelecekte de bu gibi örneklerle mücadele mahiyetinde olmak üzere Allah Resulüne şöyle buyurmasını emrediyor. Şöyle demesini emrediyor. Ol Ey Muhammed. in imkana min görüşünüz nedir? Söyleyin bana. Eğer bu kitap gerçekten de sizin inkar ettiğiniz gibi değil de benim söylediğim gibi Allah tarafından gelmişse ve buna rağmen siz bunu mekafartun Son buna rağmen siz onu inkar etmiş iseniz söyleyin bana. Men azalu mimman huwa fi Haktan alabildiğine uzak bir ayrılık içerisinde bulunanlardan daha şaşkın, daha sapkın, daha yolunu kaybetmiş kim olabilir? Cevap belli. Cenab-ı Allah burada arazi bir soru sormuyor. Her ne kadar söyleyin bana kanaatinizi söyleyin diyorsa da iş o kadar açık ki bunun sadece bir doğrultuda kanaati doğru olabilir. O da evet senin bu getirdiğin ey Muhammed aleyhisselatü vesselam Allah'tandır. Ve biz ona olduğu gibi iman etmek, ona olduğu gibi bağlanmak gereklerini yerine getirmek zor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan gelmiş bir kitap olduğunu görmemek mümkün değil. Bunu idrak etmemek mümkün değil. Anlamamak mümkün değil. Baştan beri zaten surenin başından itibaren surenin nüzul sebebini de bir daha hatırlayalım. Kerim'in Mekkeliler tarafından, Allah tarafından indirildiğine dair itirazları üzerine Resulullah onların temsilcilerine surenin baş tarafını okumuş. Anlatmış. Ondan sonra sure, söyleyin bana diyor, gökleri şöyle, yeri böyle, ikisinin arasındaki böyle, olmak üzere altı günde yaratan Allah'ı mı inkar ediyor? Yani, sizin ortak koştuklarınız veya hiç inanmıyorsanız inanmamanız halinde bu varlık alemini bu harika düzeni nasıl izah edebilirsin? Nasıl izah edeceğiz? Bu düzen durup dururken kendiliğinden mi kuruldu? Kendiliğinden mi oldu? Onu yapan birisi varsa o elbette bu düzenin ifade yerindeyse düzenleyicisi, yaratıcısı ve devam ettiricisidir. Yani alemlerin Rabbidir. O alemlerin Rabbi rububiyetinin bir tecellisi olarak zerreyi bile düzensiz bırakmamışken Adem oğlunu nasıl düzensiz bırakır? İşte Adem oğluna düzen vermek üzere Resulleri gönderdi, onlara kitaplarını indirdi. Bundan dolayı da ona hamdü senalar olsun. Yoksa bizler bu dünya hayatında şu anda Allah'ı dinlemeyen, vahyi dinlemeyen, İslam'a kulak vermeyen, çılgın beşerin insan türlerinin yaptıkları gibi her birisinin farklı bir çılgınlığı. Utratın sınırlarını çiğneyip, efendim ne olduğu belirsiz hale kendilerini getirenlerden tutunuz. İnsani alakaları, ilişkileri rafa kaldırarak, hayvaniliğe özenen, hayvanilikten de daha aşağı mertebelere düşen zavallılığa varınız. Her türlü zulme kıyanete, kadarlığa, sömürüye, adil olmayan paylaşıma varıncaya kadar. Yalnız inkar değil yani. Zulmün ve hayasızlığın, çılgınlığın, edep sınırlarını, ahlakı, zorlayışın her çeşidi. Bu ne biçim dünya sistemi? Öyle bir batıl, öyle zalimce, gaddarca bir sistem kurmuşsunuz ki ey dünya tağutları, sömürücüleri, emperyalistleri Adam bir lokma ekmek bulmak için çöp konteynerlarında zehirler arasında seyahati veya ülkesinden kaçıp bir yerlere ulaşmayı göze alabiliyor. Bu o insanlar vah vah ne zavallı bu insanlar detirtecek bir manzaradan ibaret değildir. Bu dünyaya egemen kılınan bu sefil gaddar ve zalim düzenin fotoğrafıdır. Onun için haktan alabildiğine uzak bir ayrılığa düşmüş bugünkü dünya sistemi. Perdiyle, toplumuyla, ailesiyle, cemiyetiyle, ahlakıyla, ekonomisiyle, siyasetiyle ve her türlü hal ve hareketiyle. Onun için biz Müslümanların evvela kimliğimizle ve duruşumuzla İslam'ı temsil etmek, saniyen İslam'ı insanlığa hem bir vaka ile olarak hem de en güzel davet usulleriyle onları davet ederek İslam'dan haberdar etmek gibi bir mükellefiyetimiz var. İslam'a en büyük davet temsildir. Evet. İslam'ı temsil eden kişilerimiz vardır. Az da olsa vardır. Fakat hem azdırlar hem çok bile olsalar kişisel planda İslam bu temsil etmek İslam'ı tamamıyla yansıtmaya yeterli değildir. İslam'ın tamamıyla yansıtılabilmesi için arzın şurasında veya burasında İslam'ın bütün ihtişamıyla bir ümmet sistemi ve nizamı olarak ortaya çıkmasıyla mümkün olur. Ve biz beşeriyetin hayırlı, felahı, iyiliği, kurtuluşu için bunu müşahhas olarak yeryüzünde bütün insanlığa, örnek bir toplum, örnek bir ümmet olarak müşahhas şekliyle, yapılanmasıyla, varlığıyla ortaya koymak ve göstermek yükümlülüğündeyiz. Aksi takdirde haktan ve Cenab-ı Allah'tan alabildiğine uzaklaşmış olan bu sapkınlığın da sapkınlığı mertebesinde derekesinde daha doğrusu bulunan bu insanlığa bizim doğruyu tam olarak gösterebilme imkanımız olmayacaktır. Bununla birlikte Cenab-ı Allah'ın kafirlere ve hatta yerine göre onlar dolayısıyla imanları nisbetinde Müslümanlara da bir takım gösterdiği belgeleri vardır. Diyor ki 53. ayet-i kerimede Senurihim ayatenâ fil âfâk ve Hatta يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقِّ Biz onlara ayetlerimizi hem afakta, afak ufukların çoğulu, ufuk kelimesinin çoğuludur. Ufuklar demek. Dış dünyada diyelim kısaca. Her insanın kendi dışına afak diyebiliyoruz. fi أَنْفُسِهِمْ Bu da iç dünyalarında, kendi nefislerinde. Ayetlerimizi göstereceğiz. Görecekler bunlar. Bazı müfessirler ufuklarda ve kendilerinde gösterilecek ayetler İslam'ın kendi bulundukları alanları ve çevrelerini etmesi ve oraya İslam'ın hakim kılınması olarak anlamışlardır. Az önce bahsettiğimiz şekilde yani İslam'ın hem kendilerinin içinde bulunduğu dar alanda hem de yakın çevrelerinde veya uzak çevreleri de dahil olmak üzere çevre dört bir yanlarında İslam'ın hakimiyetini, sütuhatını, üstünlüklerini onlara göstereceğiz. Ve öyle ki hak onlar için yün edecek onun hak olduğu hatta yetebenne lehum açıkça onlara görününceye kadar kim ennehu'l hak bu Kur'an'ın bu Kur'an'ın getirdiği İslam'ın hak olduğu kendilerine apaçık tebeyyun edinceye açıklık kazanıncaya netleşinceye kadar biz onlara ayetlerimizi bütün bu çerçevede Nefislerinde de, kendi nefislerinde de, çevrelerinde de onlara gösteriyor. İlk hatıra gelen, buradaki kullanım dışında diyelim, ilk hatıra gelen afak ve enfüs kelimesi üzerinde düşünürsek yine böyle doğrudur. Ayet bir hakikate temas ediyor. Her birimizin kendi varlığında, nefsinde, Cenab-ı Allah'ın ve O'nun gönderdiği vahyin hak olduğunu gösteren binlerle ve binlerle delil var. Herkes kendi rüsati, bilgisi, anlayışı, kavrayışı oranında bu ayetleri anlar ve idrak eder. Ayet malum, işaret, alamet, belge, delil demektir. Kur'an-ı Kerim'de ayet bir Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti her bir belli bölümüne verilen isimdir. Sureleri meydana getiren her bir birime bir ayet deniliyor. Çünkü her bir ayet aynı zamanda o Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğinin başlı başına bir delilidir. İki, Allah'ın varlığına, birliğine, İslam'ın hak ve hakikat oluşuna delil teşkil eden ayetler. Bunlar da bu ayeti kerimede görüldüğü gibi iki türlüdür. Enfusi ayetler, yani kendi nefislerimiz ile alakalı ve onlar sınırı içerisindeki ayetler, hem de dışımızdaki varlık aleminin tamamında bulunan ayetler. Biz bunlara o kafirlere, inkarcılara bu ayetleri göstereceğiz. Ve neticede onlar bunun hakkın ta kendisi olduğunu açık seçik görecekler. Açıklık seçiklik kazanmış olacak. Ondan sonra bu açıklık seçiklikten sonra ya iman edecekler veya isteseler de istesin de. Farkında olsalar da olmasalar da mesuliyet kendilerine ait olmak üzere inkar yolunu tercih edecekler. O halde Cenab-ı Allah'ın kafirlere, inkarcılara karşı iman noktasında delilleri az veya yetersiz değildir. Aksine fazlası vardır, eksiği yok. Çünkü biz bu ayetleri sadece bir alanda görmüyoruz. Hem kendi nefislerimizde var bu ayetler hem alfakta görünüyor bu ayetler. Dolayısıyla kafirlerin küfür ve inkarlarını haklı çıkartacak bir delilleri, bir belgeleri, bir ayetleri mevzu değildir. Daha özel ve biraz da farklı bir hususa da dikkat çekmek istiyorum bu münasebetle. Mümin olarak bizim dikkatimizi de ayrıca çekmesi gereken hususta şudur. Allah'ın hem afakta hem de enfüste yani kendi öz nefislerimizde de ayetleri vardır. O halde Müslüman olarak Müslümanların bu ayetler, bu ayetlerin sayımı dökümünden tutunuz. Her bir ayetin ayet olma özelliğindeki mucizevi mahiyetine varıncaya kadar, bunlar üzerinde Müslümanların çalışmaları icabidir. İfade üzerinde ise enfüs nefislerimizdeki ayetler, bana göre insan psikolojisi üzerinde Ruhiyatı üzerinde çalışmalardan, ilmi çalışmalardan tutunuz. Anatomiye varıncaya kadar, bavarıncaya varıncaya kadar bütün her türlü ilmi çalışma bu ayet-i kerimenin işaret ettiği ve Müslümanların üzerinde durması gereken imanlarıyla biz bugün bu ilimleri maalesef materyalist bakışlarla oluşmuş olan halleriyle öğreniyoruz. Bakış açısının tarafsız gibi görünen, gerçekte tarafsız olması gereken ilme kazandırdığı boyut, kim ne dersede etkileyicidir ve değişebiliyor. Allah'a iman eden bir kimsenin hücreye, deneaya vesaireye bakışı hücrenin, deneanın vesairenin yapısını değiştirmesi söz konusu değildir. Aynı zamanda münkerin de materyalistin de bakışının onu değiştirmesine imkan yoktur. Fakat müminin ona bakınca aldığı mesaj ile, kafirin ona bakınca aldığı mesaj veya hiç inançla uzaktan, yakından veya inkarla da uzaktan, yakından alakası olmayan birisinin bakışı arasında ciddi farklılıklar var. İkinci olarak afak, bizim dışımızdaki her türlü Hücre bilgisinden, atom bilgisinden tutunuz. Canlı, cansız vesaire falan filan tutunuz. Efendim, astronominin en ileri e, noktalarına, teknolojilerine vesaire, astronomik tekniklere vesaire varıncaya kadar. Hepsi de bu dahilindedir. O halde bu ayet-i kerime Müslümanlara aynı anda İnsan ile alakalı ve çevresiyle ilgili afak ve enfüs ile alakalı bütün ilim dallarında bu ümmetin üzerine düzen, düşen farzı ifa etmesi gerektiğine bir işaret olduğu kanaatini ben de tahsen takviye ediyorum, dikiştiriyor. Çünkü hepimizin bildiği husus şudur ki, İslam ümmetinin her ilimde muhtaç olduğu kadar yeterli ve yetkin eleman sahibi olması farz-ı kifayedir. Eğer bu farz-ı kifaye hakkıyla yerine getirilemeyecek, getirilemeyecek olursa getirilemediği oranda bir vebal mevzu Dolayısıyla bugün Bu ayet-i nüzulü zamanında ve belki uzun zamanlar, yakın zamana kadar bilinmeyen bir çok yeni husus ilim alanına girmiş bulunmaktadır. Tüm bunlar afak ve enfüs ile alakalı olup insanın gerçekten hem kendisini hem çevresini her bakımdan çok iyi bilmesi gerektiğine ciddi bir işaret. Ve onunla böylelikle hak da hepimiz için, bütün insanlık için büyük bir delildir. Çünkü hakkın ortaya çıkması, bu ayetlerin bilinmesi, hakkın apaçık ortaya çıkması için de, apaçık ortaya çıktığının anlaşılması için de önemlidir. Dolayısıyla ilimle uğraşmak aynı zamanda insanları hakka ve İslam'a davetin bir parçasıdır. Bu bakımdan bir mümin ilmin afaki ve enfusi ayetlerin hangi alanıyla, hangi birimiyle, neresiyle uğraşıyorsa uğraşsın bilsin ki o bilsin ki o Allah'ın ayetleriyle uğraşıyor. Allah'ın ayetleriyle uğraşıyor. Nitekim tarihinde çeşitli ilimlerle uğraşanlar bunu böyle zikretmişlerdir, anlamışlardır. Bir anekdot vardır sırası geldikçe bu gibi durumlarda hatırladığım ve hatırlattığım. İşte İslami ilimleri diyelim ki tefsir ilmini tahsil etmiş bir grup öğrenci yolda giderken astronomi okuyan veya astronomi öğrenen veya uğraşan bir grup öğrenci görürler. Derler ki, ne yapıyorsunuz? Neyle uğraşıyorsunuz? Astronomi ile uğraşanlar diyorlar ki, bizler şimdi Esta'izu billah. İnne fi halqi's semavati Ayet-i Kerimesi'nin tefsirini yapıyoruz. Şüphesiz göklerle yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün değişip durmasında özlü akıl sahipleri için ayetler vardır. Bakın ayetler yine karşımıza çıktı. Esasen çok manidardır. Kainatta Allah'ın varlığını, birliğini belirten ayete de ayet denilmesi, alamete de ayet denilmesi Kur'an-ı Kerim'in belli bir bölümüne ayet de denilmesi çok manidardır çünkü ikisinin de işareti aynıdır. Ne işaret ediyorlar? Alemlerin Rabbi Allah'ı, onun rububiyet ve ilahını işaret ediyor. Gösterdikleri odur. Halde Kur'an'ın açık kainat kitabı bileceğimiz işaret ettiği gibi açık kainat kitabını da iyi okumasını bilmememiz lazım. Resulüne vahiy olarak indirdiği ve bütün semavi kitapların adeta hülasası, mecmuu ve ondan da fazlası kıyamete kadar gelecek bütün beşeriyetin ihtiyacını karşılamayı tekeffül etmiş ve kıyamete kadar koruma altına Cenab-ı Allah'ın koruması altında bulunan bu kitabın ayetlerinin iyice okunup anlaşılması, bellenmesi ve gereklerinin yerine gittik. Ta ki herkese veya gücümüzün ulaşabildiği herkese bunun biricik hak olduğu açıkça belli oluncaya kadar. Biz bunu açıkça gösterdikten sonra onlar isterlerse inkar etsin. Mesuliyetleri ona ait. Fakat bu açıklıkta bir eksiklik bıraktığımız sürece hakkın gerektiği gibi açıklık kazanması hususunda bizim ihmalimiz varsa ondan dolayı da vebal altında olacağımızı ve altında kalacağımızı da hiçbir şekilde umutma. Kendimize karşı mesulüz, alemlerin Rabbi Cenab-ı Allah'a karşı mesulüz. Mümin ümmetimize, insanımıza karşı mesulüz ve bütün beşeriyete karşı. Hatta bütün mevcudata karşı mesuldür Çünkü varlık ve tabiat da ancak mümin ellerle gereği gibi korunur tahrib edilmez. Aksi takdirde cainat her zaman için kafirin tahribkar eline terk edilecek olursa bugünkü vaziyetten çok da farklı bir şey ortaya çıkmaz görülemez. Haydi i Kerime'ye devam edelim. Haydurullah, ovelem yekfi ala şeyin Rabbinin her bir şeye, her şeye tanık olması onlar için yetmez mi? O her şeye tanıktır, her şeyi görendir, her şeyi hesaba çekecek ulandır, herkesin ne yaptığını görendir. Herkesin ne ettiğini bilendir. Dolayısıyla gerek dünyada gerek ahirette hususlarla bu hususlarla alakalı sünneti yasaları neyse onların gereğini yapacak mandır. Bütün bunlara rağmen müşriklerin kafirlerin durumu ne? İşte bunu da surenin son ayeti kelimesi dile getirerek bağlamıyoruz. Evet bu kadar ifade elindeyse nefes tüketildiği yine onlar bu şekilde inkarı sürdürüyorlar. Peki inkarı sürdürüyorlar diye sürdürecekler anlamını çıkartmak hak ve selahiyetimiz ve dolayısıyla yapacak bir şey kalmadı deyip efendim kulumuzu eledik eleğimizi astık gibi İşe son vermemiz, yapabileceğimiz bir iş midir? Var mı öyle bir yetkimiz? Yok. Çünkü nasıl ki bizim sorumluluklarımız son nefese kadar devam ediyorsa karşımızdakinin de son nefesini verinceye kadar iman etmeyeceğinden veya salih bir kimse olmayacağından ümit kesemeyiz. Azife bitmez yani. Vazife bitmez. Sorumluluk bitmez. Son nefese kadar devam eder. Rabbim son nefese kadar bize, onun bize bildirdiği hakikatler üzerinde sebatla ve ısrarla durmayı müyesser hazır. Evet, son ayet-i kerime, surenin فَلَا اِنَّهُمْ ف۪ي مِرْيَةٍ milli لِقَائِ aslında diyor işin özü şu, onlar Rablerinin huzuruna çıkıp ona kavuşmaktan yana tübhe ve tereddüt içerisindedirler. Onların bu olumsuz, her alandaki bu yanlış, tavır ve tutumlarının sebebi işte budur. İşin esası gerçekten Doğru bir şekilde gaybı anlamak, gaybı idrak etmek ve gayba iman etmek. Yoksa gayba iman yanlış olarak anlaşılırsa her türlü hurafe ve saçmalıktan kendinizi kurtaramazsınız. Maazallah. Gaybı inkar edilirse materyalizmin en berbat çukurlarından kurtulmak mümkün olmaz. Onun için. Gayba iman işin esasıdır. Ve gayb aslında bizimle başlar. Ruhumuz gayiptir. Onu dair bir şey bilmiyoruz. Çünkü bize verilen azıcık ilim ruhumuzu kavramak için yeterli değildir. Ruhumuzu gayb aleminden alıp müşahede alemine taşımaya yetmiyor. Bazıları ve ma min minel ilmi illa kalile sana ruha dair soru soruyorlar. Peki ruh Rabbimin emrindendir. Nokta. Yani onun mahiyetini idrak etmek mümkün değildir. Ve ma min minel ilmi illa kalile sahip olduğunuz ve olabileceğiniz ilim arasında sizin sahip olduğunuz bilgi de çok azdır. Bütün mevcudatın yani varlık aleminin insanların bilgisi bir araya gelse ruhu bilmek noktasına asla erişemezler. O halde bütün mesele gaybı doğru olarak anlayıp idrak etmekle başlıyor. Dediğim gibi gayb yanlış anlaşılır ve yorumlanırsa, yanlış bilinirse, yanlış değerlendirmelerle efendim, berbat edilirse Kurafeden, kapıklıktan, dalalepten kurtulmak mümkün değil. Aciz putları ilahlaştırırlar, çıkarlar. Sihr'e, evetim yıldızların hareketlerinin insan kaderini, mukadderatını etkilediğine vesairesine vesairesine iman ederler, inanırlar. Birilerinin kendilerine ne saçmalarsa doğru söylediğini kabul ederler. Şahinlere, medyumlara vesairelere gider kartları. Büyücülükle, göz bağcılıklarla uğraşırlar. Sahtekarlara oyuncak olurlar. Bu gaybın yanlış anlaşılmasından dolayı ve buna benzer şey. İnkar edilirse gayb bu sefer günümüz dünyasındaki materyalizmin çıkar. Ve bunun da insanlığa faydasının olmadığının anlaşılma zamanı çoktan geçiyor. Onun için Cenab-ı Allah bizleri evvela ve bütün insanlığı Rabbimizin huzuruna çıkmaktan yana Şüphe ve tereddüt içerisinde olmamamız gerektiğine işaret ediyor. Çünkü olumsuz örnek ondan kaçınılması gereken bir örnektir. Burada örnek olumsuzlanıyor. Bunu unutmayın ki onlar Rablerinin huzuruna çıkmaktan Rableriyle kavuşmaktan yana şüphe ve içerisindedirler. Ama gerçek öyle midir peki? Ale innehu bi kulli şeyin muhî. Haberiniz olsun dikkatlerinizi toplayın. Bu gerçeği artık iyice idrak edin. O her şeyi ihata edendir. Tepe çevre kuşatan. Kainatta hiçbir şey, hiçbir zerre ve hiçbir bilgi, bilgi konusu hiçbir şey onun gücünün, kudretinin, ilminin görmesinin, duymasının dışında değil. O bunların hepsini, her bir şeyi tepeçevre uşatan. Ve gaybın doğru olarak anlaşılmasının esası da Cenab-ı Allah'ı doğru tanımaktan geçer. Cenab-ı Allah'ı doğru tanırsak, o doğru tanımanın kapsamında O'nun bize Resuller aracılığıyla, geriat, indirip kitaplar gönderdiği hakikatine de iman eder. Ve bu hakikat muvacehesinde hayatımızı düzenlemek yükümlülüğü ile karşı karşıya kaldığımızı idrak eder. Cenabı Allah bu surenin işaret ettiği ve olumsuzladığı hakikatlerden uzak Sahib olunması gereken gerçek imliye sahip olmayı da bizlere kolaylaştırsın müesser kors. Önümüzeki dersten itibaren Cenab-ı Allah eğer lütfeddip nasip ederse, burak sure olan Sura suresini biraz daha yakından tanımaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Allah'ın tevfikli hepimizle beraber olsun. Rahmeti, lütfu, ihsanı ve kerimi daima bizi sarıp sarmalasın, kuşatsın. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun selamun alal murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.